Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyiciler merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine karşınızdayız. Bu programımız biliyorsunuz sanatın bütün dalları arasında gezinen bir program. Ve bu sanat dallarında emek vermiş, ürünler ortaya koymuş, ünlenmiş sanatçılarımızı davet ediyoruz. Onlar da, e, onlarla söyleşi yapıyoruz. E, sizden gelen e-postalara e baktığımızda hakikaten bu programın ilgi görmesi ne tanık oluyoruz ki bu bizi çok mutlu ediyor. Bu ilginin devam etmesini diliyoruz. Şimdi bugünkü konuğum e, Sayın Cengiz Özek. Cengizciğim hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Cengiz Özek e, bir e, kukla ve gölge e, sanatı ustası. Yurt içinde ve yurt dışında e, pek çok Gösterilerde bulunmuş, yıllardır pek çok gösterilerde bulunmuş. Festivallere katılmış. E, i̇ki de yurtdışı ödülüm vardı değil mi Cengilciğim? E, Macaristan. E, üç oldu. Üç mu oldu? <gülüyor> çok güzel. Evet. Onlarda... Artıyor. Yani birisi Macaristan, iki tane de Polonya'dan oldu. Bu ödüllerin ismini de söyleyelim. E, Macaristan'da e, en iyi geleneksel tiyatro yorumu. Hı -hı. Polonya'da ise yine e, En iyi geleneksel tiyatro yorumu Ve en iyi aktör Çok güzel Bilal. kutluyoruz tekrar Çok teşekkürler Şimdi sevgili dinleyicilerimiz 21 Mart e, Bizde ilk kez kutlanacak olan 21 Mart Dünya Kukla Günü Dünyada kutlanan bir gün bu 21 Mart e, 27 Mart biliyorsunuz Dünya Tiyatrolar Günü 21 Mart'ta Dünya Kukla Günü İlk kez kutlanacak ülkemizde bu bu vesileyle ve daha da önemlisi İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan edilmesinin ardından bu etkinliklerin içerisinde yer alan Dünya Kuklası İstanbul'da başlıklı bir etkinlik. Şimdi Cengizciğim bu etkinliğin önce yurt içinden ve yurt dışından pek çok kukla toplulukları katılıyor. Evet. Önce bunlardan söz edelim. Tabii ki seve seve. Ee, bu yıl sizin de söylediğiniz gibi e, İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olması e, yıllardır e, düşümüzde gezinen kukla gününü kutlama projesini e, hayata geçirmemize bir vesile oldu. E, böylece e, İstanbul e, dünyada kutlanan bir şeyi kendisinin başkenti olması nedeniyle e, kutlayabilecek. Umut ediyorum bundan sonra da bir gelenek haline e, gelir ve ...her 21 Mart'ta Dünya Kukla Günü'nü kutlarız. Ee, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden gruplar katılıyor festivalimize. Ee, açılış gösterimiz... E, ...açılış gösterimiz Hollanda'dan Duda Payva. Duda Payva aslında modern e, tiyatronun bütün özelliklerini taşıyan... ...hep ısrarla üzerinde basarak durduğum e, günümüz kuklası aslında... E, Tiyatronun modernleşmesi ve uzanacağı en son noktadır e, değişimin üzerine bir e, ispatlamak için geldi gibi sanki. Çok güzel. E, ve e, burada video, dans, e, kukla, aktör, ışık, ses ve e, müzik ve obje bir arada sergileniyor. Ve bir saatlik inanılmaz bir tempoda... Müthiş bir eser. Bunu bütün seyircilerimize tavsiye ediyorum. Oldukça ilginç bir oyun. Evet. Bunun yanı sıra Polonya'dan iki grubumuz var. Bunlardan bir tanesi Tadayusz Wiczbieski. Tadayusz e, çok ilginç bir bey. E, kendisi Polonya'da bir köyde yaşıyor aslında. Ve e, sabah kalkar kalkmaz eline aynaları alıyor. Işık, ayna ilişkisini kullanarak onların yansımalarını... Seyrediyor. Ve oyunu da işte bu yansımalar üzerine dünyada çok ünlenmiş ve birçok da ödülün sahibi olmuş bu Polonyalı sanatçı iyi üzerine küçük iyi üzerine hı hı. bütün çalışmasını sürdürüyor iyi burada e, insanı temsil ediyor ve e, ışıkla yansıyan insanın maceralarını görebileceğiz onun e, oyununda. Oldukça heyecanlı bir e, gösteri olacağı benziyor. Ben o gösteriyi izlemiştim hatırlayacaksın. Evet. Senin yine düzenlediği evet. ve sanat yönetmenliğin yaptığın Uluslararası Kukla e, Festivaline gelmişti. Evet doğru birinci festival. Evet ]'deydi. ben izlemiştim onu ve çok da mutlu oldum doğrusu. E, çok şimdi ilginç. aslında e, dünyada biliyorsun e, Ülke abi bunlar çok yapılan çalışmalardır. ...bir festival işte birinci yılında bir grubu getirir... ...sonra onuncu yılında bir kez daha getirir... ...böylece eleştirmenler iki e, oyun arasındaki farkı işte eleştirip... E, ...olumlu mu, olumsuz mu gelişmeler var... E, ...nasıl bir yol katetti buna bakarlar... Evet. ...tabii ülkemiz için... E, İnşallah böyle bir <gülüyor> eleştiriye maruz kalır bu oyun. Böyle bir şey olursa müthiş bir şey olur. Bir, bir şeyin de başlangıcı olur Tabii, diye düşünüyorum. Ümit ederim, ümit ederim. Çünkü oyun çok gelişti, çok farklılaştı. Bana ulaşan e, bilgiler ve görüntüler e, bu nitelikte oldukça heyecan verici ve sen de şaşıracaksın gördüğünde Tabii. çok farklı bir noktaya gitmiş bu oyun. Olurum, evet. Diğeri de... <gülüyor> Ünlü e, tiyatro yazarı, dekoratörü ve ilüstratörü e, Roland Topor evet. üzerine hazırlanmış bir oyun. Toporland, İmkansızlıklar Tiyatrosu ile ünlenen ve Varşova'da büyük bir e, kukla festivalinin organizasyonunu üstlenen bu e, tiyatronun en önemli prodüksiyonlarından biri Toporland. Hı hı. Toporland aslında iki boyutlu bir e, yüzeyde e, her şey gelişirken birdenbire üç boyuta e, dönüşmesi ve tekrardan iki boyuta inmesiyle süregelen bir çalışma. Çok ilginç. Oldukça ilginç. Çok ilginç. Yani bildiğimiz hepimizin kafasında canlandırdığımız kuklaların dışında bir kukla oyunu. Çok o ilginç. açıdan oldukça ee, ...önemli bir gösteri evet, olduğunu verici, düşünüyorum. Heyecan verici, heyecan verici doğrusu. Kesinlikle. Evet. Bunların yanı sıra bu yıl bildiğiniz gibi... ...Türkiye'de e, Japon yılı kutlanıyor. Evet. E, buna değgin olarak da Japonya'dan bir gösterimiz olsun istedik. Japonya'dan e, katılan gösteri ise... ...Japonya'nın en önemli kukla tekniği olan... Bunraku üzerine hazırlanmış bir görsel şölen niteliğinde... Fransa'dan da iki e, oyunumuz var. Campanie Artecal ve e, Velo tiyatır. E, her ikisi de e, Fransa'nın e, önde gelen tiyatrolarından. E, Campanie Arketal e, gösterisi çocuklara yönelik bir oyun. Evet. Kurdun Gözü adlı oyun. E, Afrika'daki... E, Hayvanlar üzerine ve e, bu hayvanların insanlar tarafından yok edilmesini anlatan bir oyun aslında. Oldukça konusuyla da ilgi çekici e, bir e, öykü kut, e, ve oyun. Kut buzullardan geliyor herhalde. Kuzey Kutbun'dan geliyor. Evet. Öbürü de Afrika'dan evet, geliyor çocuk, Evet, çocuk, evet, mi? evet, Evet öyle bir şey. Ve işte bu ikisinin buluşması aslında günümüzde çok, çok e, bağdaşan bir oyun. Evet, evet. Veloteatr ise bir obje tiyatrosu. iç söz kullanılmıyor. E, ama... Ee, inanılmaz bir dünya yaratıyor önümüzde. Ee, o da tavsiye ettiğim e, oyunlar arasında. Ee, Bulgaristan'dan ise bir siyah tiyatro tekniğinde bir e, oyun geliyor Hepimiz biliriz e, çeşitli e, kafelere ya da diskolara gittiğimiz zaman ultraviyole ışığın beyaz renkleri nasıl harekete geçirdiğini evet. Yalnız beyaz renkler değil birçok renkler de bu ışığa tepki e, veriyor İşte e, Bulgaristan'ın bu e, siyah tiyatro tekniğindeki oyununda objelerin ...ve e, aktörlerin e, bu e, ultraviyole uşağı duyarlı renklerle nasıl bir sanatsal çalışma yaptığını e, gösteriyor olması oldukça e, ilgi uyandırıcı. E, yine e, Orta Avrupa'dan bir oyun e, Dresden e, Figuren Theater. Bu e, tiyatronun iki oyunu aramızda olacak... Ee, bu oyunlardan biri aslında e, biraz e, Aladdin'in sihirli lambası mantığında bir oyun, küçük makın öyküsü. Hı -hı. Ee, belki de bilmiyorum. Ee, İstanbul'a gelince birden oryantalist bir oyun getireyim diye düşünmüş olabilir. <gülüyor> evet olabilir. Ama o, yani e, oynatım tarzı bir masa kuklası tekliğinde e, oldukça kaliteli bir gösteri. Yine e, aynı tiyatronun <gülüyor> hepimizin. ...özellikle Orta Kuşak Üstü'nün... ...çok iyi yakından tanıdığı... ...Alfred Hitchcock'un Psycho... ...Sapık diye ünlenmiş... E, ...Korku e, filminin... ...bir kukla versiyonu. Evet. Bir saat içinde bütün filmi ...bütün detaylarıyla... E, ...tek bir oynatıcının... ...nasıl harekete geçirdiğini... ...göreceğiz. Müthiş heyecan verici bir oyun. Çok güzel. E, Türk gruplara e, gelirsek... ...Türk gruplar arasında... E, Anse e, Karagöz ve kukla tiyatrosunun e, bir oyunu var. E, A ile Cimri A ile e, kaplumbağanın öyküsü anlatılıyor. Bir ipli kukla oyunu. E, Kurmalı e, Salyangoz adlı yeni kurulmuş kukla e, grubunda ise e, dört mevsimin öyküsü anlatılıyor sözsüz bir şekilde yuva e, çocuklarına yönelik. Yani ee, i̇şte işte 3-5 yaş. Bu da bu da çok güzel tabii, bir oyun. Ee, benim e, de gösterilerim yarılıyor festivalde. Ee, bunun yanı sıra eee 3 Karagöz ustamız. Şimdi e, oraya geçmeden e, senin gösterilerden de söz edelim. Aa, tabii, seve Çünkü seve. ben onların ikisini seyretmiştim festivalde, evet. uluslararası festivalde evet. ve hakikaten e, hayranlık uyandırmıştı bende. bunu da o zaman hemen söylemiştim hayranlık uyandırmıştı benden birisi sevgili dinleyicilerimiz e, çöp canavarı e, boyna denize böyle pet şişeler işte e, teneke şeyler kutular filan atılırken aşağıdan bir çöp canavarı boyuna bunları yutuyor yutuyor gittikçe büyüyor böyle çok en, ilginç bir gösteriydi öbürü de e, büyülü ağaç e, Hacivat Karagöz oyunu ee, o da inanılmaz derecede heyecan verici bir oyundu doğrusu. Şimdi yeni oyunu onu da ben ben de seyretmedim henüz yeni. Yeni bir, oyunumuz ise oyun. sihirli, evet. sihirli Lamba Sihirli Lamba, Andersen'in Parmak Kızı, eee Aladdin'in Sihirli Lambası ve e, Karagöz mantığını bir araya getirerek e, baş kahramanı Karagöz'ün olduğu bir e, oyun hazırladık. Burada Karagöz birdenbire bir lamba bulup ufalıyor ve minicik bir parmak boyutuna geliyor ve bundan sonra Andersen'in hikayesine girmeye başlıyoruz. Hı hı. Ve parmak e, karagöz çeşitli e, şeyin peşinden koşarken bir karganın çaldığı lambasının peşinden koşarken birdenbire bir ormanın içine düşüveriyor gökyüzünden. E, ve orada ilk başta kurbağa sonra bir leylek işte e, daha sonra bir yılan bir sürü arkadaş ediniyor. Ee, ve hep o lambayı arıyor. Sonunda lambayı bir köstebeğin yuvasında e, buluyor. Ama o sırada öğreniyor ki çok sevdiği arkadaşı Leylek... ...kanadını kırmış ve sıcak bölgelere gidememiştir. İşte ilk istediği dilek lambadan... ...tekrar yeniden bulduğu lambasından istediği tek ilk dilek... ...arkadaşı Leylek'in iyileşip e, sıcak ülkelere dönmesidir. Çok i̇şte dostluk üzerine... Ee, hazırladığım çok e, bir karagöz gösterisi. Şimdi de kutuyorum çacıl bir karagöz. Çok memnun çok teşekkür ediyorum. Ee, diğer e, karagöz gösterilerimiz ise klasik karagöz oyunlarından Ferhat İleşir'in e, Cinni Yazıcı ve e, çifte Cetü Dalatlı oyunlar olacak. E, bu oyunları üç ustadan seyredeceğiz Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl sonunda. UNESCO Karagözü, Türk Karagözü'nü e, Dünya Kül Sözlü Kültür Miras. mirasına kabul etti. Bu bizim için büyük bir onur tabii, verici. Çok, bir şey. çok, çok önemli. Tabii e, Türkiye adına bunu kabul etmesi diğer ülkelere deki gölge oyunlarını da reddediyor anlamına gelmiyor tabii, ama tabii, tabii. ilk olarak Türkiye'yi kabul ediyor olması büyük bir e, onurdur. Zaten bütün dünya bunu bu şekilde kabul ediyordu ama şu anda tescillenmiş oldu. Bununla birlikte büyük bir Karagöz avantaj içine girdi. Şöyle ki artık devlete, kültür bakanlığına ve halkımıza ve sanatçılarımıza büyük bir görev düşüyor. Evet. Artık el birliğiyle Karagöz'ü düşmüş olduğu durumdan çıkartıp hak ettiği güncelliğe kavuşturmak kesinlikle, zorunda. İşte bu vesileyle UNESCO yaşayan 3 yaşlı Karagöz ustasını da ee, yaşayan e, kültür mirası kapsamında e, onurlandırdı. İşte biz de bu vesileyle ilk kez kutlanacak Dünya Kukla gününde kendilerine festivalin birer onur ödülünü vermeyi kararlaştırdık. Çok güzel. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, bu sanatçılarımızın ben isimlerini size takdim edeyim. E, 23 doğumlu ve yıllar yılı bu sanata kendini adamış e, olağanüstü bir sanatçımız Taceddin Diker. ikinci sanatçımız Orhan Kurt. O da 1930 doğumlu. Ve bir de 1940 doğumlu Metin Özden. Evet Cengiz. Evet. E, kendilerine ödülü e, o gün e, Dünya Kukla günü manifestosunu bize e, İngilizce olarak okuyacak Dünya Kukla Birliği ikinci başkanı Annette Dubs takdim edecek hı hı. ve e, bu e, e, e, ödülü sayın daps kendilerine takdim ettikten sonra e, ve bu bildiriyi bize okuduktan sonra kendilerini bırakmıyoruz ve e, pazartesi günü 22 Mart pazartesi saat 20.30'da e, Kukla estetiği ve yazarlığı üzerine bir söyleşi tertip ediyoruz. Bu söyleşiyi oyun yazarları ve çevirmenleri Derneği ile organize ediyoruz. Sayın Profesör Doktor Hasan Erkek ee, sayın Annette Daps, e, Burhan Gün ve e, bendenizin katılacağı evet. bir e, söyleşi olacak. Fransız kukla kültür Merkezinde, Frans Merkezi'nde saat, saat 14'te, 14'te 22 Mart pazartesi evet. günü. E, bütün kukla severleri bu söyleşiye bekliyoruz. Böyle böyle bir söyleşi de ilk defa ben. Evet yok. Değil mi? yok mu evet, Doğru evet. biliyorum. Evet belki. doğru söylüyorsunuz. İlk kez böyle bir söyleşi olacak. Yani bu çok. Dünya Kukla Günü'ne yaraşır bir şey. Çünkü İlk irdelenmesi yazısı. gerekir. Çok doğru. Bu yaygınlık için de yeni gençlerin de yönelmesine katkıda bulunabilir. Peki sevgili Cengiz Özek bir de sergilerimiz var. Tabii diğer etkinliklerimizden de bahsedeyim. Hı -hı. Ee, bir kere kısa süreli bir sergimiz var. Ee, yine bu biraz önce bahsettiğim Biçbi BİÇBIESKİ'nin... ...Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul sahnesi fuayesinde gerçekleştireceği... ...ayna ışık ilişkisini gölge masklarla anlattığı bir sergi bir hafta boyunca bizlerle birlikte olacak. Evet. Bunun yanı sıra 21 Mart Dünya Kukla gününü biraz önce anlattığım oyunlarla mini festival tadında kutlarken... ...4 ve 16 Mayıs tarihleri arasında 13. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali. ...bizlerle birlikte olacak. Evet, evet. İşte bu iki festivali birbirine bağlayan... ...bir köprü sergi... ...organize Güzel düşünülmüş doğrusu. Evet. Ee, bu köprü... E, ...sergi iki ayaklı... ...gerçekleşiyor. Birinci... ...ayak e, İstanbul metrosu... ...Taksim girişi yürüyen yol... ...katında gerçekleşiyor. Hı hı hı. Ee, Tayvan... E, ...Kukla... ...Müzesi'nin koleksiyonundan... ...seçilmiş... Ee, Kukla portreleri üzerine hazırlanmış bir sergi olacak. Bu serginin adına kuklanın yüzü dedik. Harika. Diğer bir bölümü ise bu Dünya Kukla sergisinin Kukla İstanbul'da gerçekleşiyor. Kukla İstanbul'da ise e, benim e, dünyanın çeşitli noktalarında yaptığım Karagöz turnelerim doğrultusunda edindiğim kukla koleksiyonumun. Bir bölümünün sergilenmesiyle oluşan bir e, bölüm. Bu e, bölümün adı ise kuklanın bedeni. Kukla festivalinde diğer bir başlık ise atölyeler. Atölyeler bu yıl e, Fransa'dan gelen bir konuğumuz var atölye için. Aslında iki konuğumuz var. E, birisi e, Madeleine Lyons. Fransa'da merkezi bulunan Kukla Terapi Derneği Başkanı. Evet. Diğeri ise e, Doktor Adeline, seyircilerimizden özür diliyorum soyadını unuttum ama e, e, kendileri e, psikiyatrist ve e, bu iki hanımın vereceği e, atölye çalışması. Aa, merkezi ee, İstanbul'un epey dışında Sultanbeyli'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Çocuk Merkezi ee, zinde gerçekleşecek atölye çalışmaları. E, ...sokakta e, çalışan çocuklar üzerine hazırlanmış bir atölye çalışması olacak. Yine bu ikilinin e, e, Beyoğlu'nda Beyazay Derneği'nde engelli çocuklar için düzenleyeceği atölye çalışmaları da yer alacak. Bu yılın e, atölye çalışmalarını bu türlü sosyal amaçlı e, çalışmalarla kuklayı buluşturarak gerçekleştirmek istedik. Evet, evet. Çok güzel. Ben mekanlardan söz edeyim sevgili dinleyicilerimiz. Festival mekanlarından Fransız Kültür Merkezi, Garaj İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, e, Musner Turul Sahnesi, Harbiye, e, Metro, Notre Dame -de Sion Frans Lisesi'nde hangi oyunda acaba? Kampanya ee, artık Compagnie Kurdun Gözü. Kurdun Gözü e, Notre Dame -de Sion Fransız Lisesi, e, TRT İstanbul Radyosu karşısındadır biliyorsunuz. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Merkezi Sultanbeyli. Eee Sefaköy Kültür Merkezi Sefaköy İstanbul. Evet mekanlar da bunlar. Ben bilgi e, alım e, almak isteyen dinleyicilerimiz için de bir telefon numarası vereceğim. 243 16 02 243 47 04. Bu e, festival merkezidir. Buraya telefon ederlerse bilgi alınabilir Ya mi? da ya da wwwistanbulkuklafestivali.org ya da com adresinden bilgi alabiliriz diyeceğiz. Çok güzel, çok güzel. Evet, evet. Bu e, 21 Mart Dünya Kukla Günü kutlamasının e, bu programı hakikaten İstanbul'a kültür başkenti, İstanbul'a yaraşır. Hem de ilk kutlamaya yakışır bir. Doğrusu program olmuş. Çok teşekkürler. Her şey düşünülmüş. Çok teşekkürler. Atölye çalışmalarından, elbette ki uluslararası gösterilere, kendim yerli gösterilerimize, o ki onlar da çok uluslararası festivallere evet. katılmış gösteriler. Çok doğru. Ee, sonra e, onur ödüllerinin değer bulunması, bu, yıllarca bu sanata emek vermiş insanların, e, onların çalışmalarlarıyla bütünleşmesi, e, söyleşi söyleşinin düzenlenmiş olması. Doğrusu çok bütüncül bir program ortaya çıkarmış. Çok teşekkürler. Kutluyoruz şimdiden. Çok teşekkürler. 21 Mart, 27 Mart arasında mekanları saydım sevgili dinleyicilerimiz. Ee, hepinizi bekliyoruz elbette ki. Ee, bu oyunların çoğu 7'den 70'e diyebileceğimiz oyunlar. Ee, dilengeli de yok. Çünkü ben e, Cengiz Özey'in düzenlediği bu yıl kaçıncısı? 13.sü olacak. 13.sü e, bu, bu yıl gerçekleşecek. E, uluslararası kukla festivali e, 13 yıl boyunca hemen hemen tümünü e, ben şahsen izledim yani yüzde 90 oyunları izledim uluslararası festivalde e, yani çok heyecan verici benzersiz e, bir festival Türkiye'de de zaten başka bir benzeri de yok çıktı doğrusu mi? ta Japonya'dan Almanya'dan kalkıp topluluklar geliyor e, sadece bizim gözlerimize oyunları buyur etmek için Sevgili Cengiz Özek, bir Mayıs ayındaki programdan biraz söz edebilir miyiz? Yani 13. yılı olacak olan Uluslararası Kukla Festivali'nden. Evet, Uluslararası İstanbul Kukla Festivali 4-16 Mayıs tarihleri arasında izleyicilerimizle buluşacak. Hı hı. Ee, festivalin bir özel dosyası var bu yıl. Bu dosya Shakespeare üzerine hazırlanmış kukla oyunlarını içeriyor. Tabi diyeceksiniz neden Shakespeare? Bunun bir nedeni var. Aslında hı hı. biraz önce de söylediğim gibi e, bu yıl e, İstanbul Avrupa Kültür Başkenti. Evet. İşte e, biz de e, İstanbul'un merkezi kabul edilen Beyoğlu'nda e, yıllarca aslında kukla oynamıştır. Hem Cumhuriyet'in ilk yıllarında hem Cumhuriyet'ten önce. Ya, ya. Ve e, varyeteler, çeşitli el kuklaları... Kare gözler ve bunun yanı sıra da değişik geleneksel formdaki oyunlarda tiyatro gösterileri de yer almıştır. Ama bunlar içinde e, seyircilerimizi kahkahadan kırıp geçiren ve Bey yolu'nun vazgeçilmezine haline gelmiş bir oyun vardı. Bu da Arap'ın intikamı diye tabii, tabii, oynamış. Tabii bir el kukla. Yani Shakespeare'in Otello'su. Evet Shakespeare'in Otello'su. Bravo. Ee, i̇şte e, bu oyundan bu düşünceden esinlendik. Bu da İstanbul'a bu nedenle armağan olsun evet, diye düşündük. Güzel, güzel. Tabii e, oyunumuz e, festivalin içinde arabanın intikamı yok ama e, Otello'nun e, çok değişik versiyonlarını e, getiriyoruz bu kapsamda. Çok ilginç e, iki tane Krallı Yır uygulaması var. Ee, bir tanesi Krallir, sadece yatakta ve düşlerini görüyoruz. Hmm. Diğeri ise aktör ve tek bir kuklanın e, ve oynatıcıların ...bütün oyunu anlatmasını görüyoruz Kral Dirde. Bu da e, oldukça ilginç. Otello'larımız e, var. Hamlet'ten e, bir çalışma var. 12. gece beğendiğiniz gibi hmm. e, Shakespeare'in az bilinen... ...çok oynanmamış oyunlarını da e, davet e, ettik. Harika. Bunun yanı sıra BBC'nin e, hazırladığı 12 değişik Shakespeare... oyununun Stop Motion versiyonları da yine festivalimiz kapsamında seyircilerimizle buluşabilecek ve 13. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali kapsamında Taksim'de halka ücretsiz olarak sunulacak ilginç gösteriler seyircilerimizi bekliyor ee, bunlar e, çok uzaktan gelen bir grup Vietnam Su Kuklası Bir hafta boyunca seyircilerimize ücretsiz bir şenlik havası da bu, bu sanatta çok ileri bir ülke ee, Özellikle mi? Su Kuklası hmm. konusunda dünyada bir numara yeah, ee, yeah. Zaten yani bir Çin'de var bir orada e, var e, Gerçi Çin her ne kadar kendisinin olduğunu söylese de e, Vietnam şu anda bütün dünyanın e, kabul ettiği bir e, gösteriyi bizlere sunuyor. Evet, su Aa, deyince dinleyicilerimize biraz bilgi verebilir miyiz? Tabii mi ki vereyim. Bu. Su kuklası aslında böyle çok büyük bir e, havuzun içinde oynatılıyor. Aşağı yukarı havuzun çapı 5 metre. Aynen. 80 santim yüksekliğinde bir e, havuz. İçinde e, tamamen ağzına kadar doldurulmuş su bulunuyor. Hı hı. Su o, boyayla renklendiriliyor. Böyle gri yeşil gibi bir renk oluyor. Hı hı. Havuzun ark, yani seçilen bir e, bölümünde e, bir paravanla kapama yapılıyor. Bu paravan e, bambularla kapatılıyor ve böyle doğal bir efekt veriyor e, hem. E, i̇şte bu bambuların arkasında gizlenmiş oynatıcılar suyun altından uzanan ve seyircinin asla görmediği çubuklarla suyun üstündeki Dev kuklaları manipüle ediyorlar. Çok güzel, çok güzel. Ee, çok ilginç bir evet. e, teknik. E, aslında pirinç tarlalarında e, pirinç toplayan çiftçilerin öyle yemek baydoslarında öyle tatillerinde kendini eğlendirmek üzere hazırladıkları yeah. oyunlardan hareketle e, gündeme gelmiş bir oyun. A, ama çok şirin, evet. inanılmaz e, bir görselliğe sahip işte e, 13-4-16 e, Mayıs tarihleri arasında Taksim Meydanı'nda her akşam bu oyunu seyredebileceğiz. E, yine dünyanın birçok yerinden konuklarımız var. Çek Cumhuriyeti'nden, İsviçre'den, e, Rusya'dan, e, Fransa'dan, e, Finlandiya'dan, e, Almanya'dan, İtalya'dan ve İspanya'dan birçok konuğumuz olacak. Harika. Ama bu... E, ...festivalin... E, ...flaş isimlerinden birinden daha bahsetmek... ...gerekirse bir Molière... E, ...uyarlaması... E, ...Molière'in Cimri adlı oyununun... E, ...musluklarla... ...oynanmış bir versiyonunu... ...getiriyoruz festival açılışında... ...iki kişi tarafından oynanıyor... ...ve bütün e, Cimri'deki... ...karakterler değişik musluk... ...tipleriyle canlandırılıyor... <gülüyor> ...burada e, Cimri... E, ...oyunun baş kahramanı olan Cimri... Harpagon e, para yerine su biriktiriyor. Eh, günümüzde harpagona bu <gülüyor> yakışır çünkü iyi bir buluş. dünya savaşları artık <gülüyor> bu türlü şeyler için çıkıyor. Evet evet evet çok iyi bir buluş. <gülüyor> evet evet ee, ve e, bu e, bahsettiğim iki festivali birbirine e, yalnız sergiyle bağlamıyoruz. Bir de Biraz önce anlatmayı unuttum interaktif panolarımız var hı hı. bu interaktif panolar e, İstanbul'un dört bir yanına dağılacak e, bu e, panolarda e, Karagöz'ün e, çok değişik figürlerini e, betimledik. Ve bazı yerlerini de oyduk. Seyircilerimiz buradan kafalarını uzatıp fotoğraf çektirebilecekler. Birer <gülüyor> güzel. <göz> figürü olarak. <gülüyor> güzel. Biraz da festivalin dışa dönük, halkın içinde yer alabileceği etkinlikler gerçekleştirmek istedik. İşte bunu da bu tür etkinliklerden biri olarak gündeme gelecek. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Sanat ve Sanatçılar programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Sayın Cengiz Özek'ti. Dünya Kuklası İstanbul'da başlıklı programı hazırlayan ve genel sanat yönetmenliğini yapan Cengiz Özek, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında yer alan ve 21 Mart günü Dünya Kukla Günü'nü de kutlayacak olan bir festivalden söz ettik. Sevgili Cengiz Özek çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ikiye. Bütün izleyicilerimizi e, festivalimize e, izleyici olarak davet etmek istiyorum ve lütfen www.istambulkuklafestivali.org adresinden festivalimizle ilgili detaylı bilgi almalarını rica ediyorum ve görüşmek üzere oyunlarda diyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sevgili dinleyicilerimiz hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.